Değerli Burç efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün değerli bir kardeşimizle birlikteyiz İsmail Demirci kendileri Şişli Hamidiye Etfal Camii'nde vazife yapıyorlar. İsmail hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim elhamdülillah sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun. Hocam her programımızda olduğu gibi önce sözlerin en güzeli ilahi kelamla başlayalım istiyoruz. İnşallah. Neml suresi 89 ila 93. ayetleri ve hemen akabinde de Müzzemmil suresinin ilk 8 ayetini okuyacaksınız. Buyurun hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim man ja'a bil hasanati falahu m iz in fi ar Hal ma in أمنت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمنت tu an ekuna muslimin inna قَرَّ مَا هَوَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتَ أن أكون من المسلمين وأمر inna ma yatadil li man İllahi seyrikum fe ta'rifunaha ve ma rabbuka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 Nisfı hu, amin. Qus minhu, qalila. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَد Du o ve ol İ öyle köfin إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Sadaqallahu'l Azim Neml suresi 89 ila 93. ayetlerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla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 Şimdi de Müzzemil Suresinin ilk 8 ayetinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Geceleyin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı ağır ağır düşünerek oku. Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Ve Kur'an okuyuş bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. Rabbinin yüce adına zikret. fanilere bel bağlamaktan, kurtul ve bütün gönlünle yalnız O'na yönel. Müzemmil suresinin ilk sekiz ayetinin mealini verdim. Evet değerli Burç efem dinleyicileri Kur'an Vadisi programını dinliyorsunuz. Bugünkü misafirimiz İsmail Demirci hocamız kendileri Şişli Hamidiye Etfal Camii'nde vazife yapıyorlar. İsmail hocam Allah razı olsun. Allah kabul etsin teşekkür Anladım, ediyorum. İnşallah. Neml suresi 89 ila 93. ayetleri hemen akabinde de Müzzemmil suresinin ilk 8 ayetini okudunuz hocam. Evet İsmail hocam. Öncelikle şuradan başlayalım. Şişli Etfal Hastanesi çok bilinen bir hastane. Türkiye'nin en çok duyduğu hastane. Evet. Acil yardım, ilk yardım hastanesi diye de hatta e, ismi geçiyor. Evet. O hastanenin içinde bulunan küçücük ama tarihi bir camide görev yapıyorsunuz. Evet. Biraz camiden bahseder misiniz öncelikle olarak? Camimiz ben göreve 2011 yılı Temmuz ayı itibariyle orada göreve başladım camimiz küçük bir mescit 1906 yılında Abdülhamid Han hazretleri tarafından yaptırılmış evet. bir mescidi şerif ve etfal hastanesi cami olarak geçmekte asıl ismi Hamidiye Etfal hastanenin asıl ismi Hamidiye Etfal evet Etfal zaten e, bildiğiniz üzere çocuklar tıfıl demek, keli tıfıl kelimesinin çoğu olan Çoğul. çocuklardan geliyor. Evet. Aslı hastanenin çocuk hastanesi. Evet. Ama şu anda günümüzde eğitim ve araştırma hastanesi olarak işlev görmekte. Oranın bahçesinde olan küçük, Abdülhamid Han tarafından yaptırılmış bir mescitte görev yapmaktayım. Evet. Mescid, az önce de söylediğimiz gibi 1906 yılında... Yani ...inşaat 110, kılınmış... ...110 yıllık tarihi var. hastane, cami, evet, evet... ...110 yıllık gibi bir tarihi var. Her vakitte cemaat oluyor mu hocam? Her vakitte cemaatimiz oluyor... ...hastane... ...çalışanları... ...çalışanları oluyor, efendim... ...esnaflar oluyor... evet ...mahalle cemaatimiz var... ...fakat devamlıca değişen bir cemaatimiz var... Evet. Bir mahalle camisi gibi değil. Y Yüzler sürekli değişiyor. Yani 81 ilimizden orada cemaatimiz var. Yurt evet. dışından da cemaatimiz var. Yabancı ülkelerden de cemaatimiz var. Evet. Böyle bir yerde görev yapıyoruz. Konjöktürel bir cami evet. yani. Değil Evet. Evet. İsmail Hocam hayli gençsiniz maşallah. En azından bize göre öylesiniz. 25 yaşlarındasınız. Kur'an-ı Kerim'in o güzel nameleriyle ilk olarak ne zaman nasıl kimin vesilesiyle tanıştınız diye bir soru sorsam. Kur'an-ı Kerim'in ilk nameleriyle Kur'an-ı Kerim'le tabi bu aile yapımızdan da gelen bir şey babam da Kur'an kursu mezunu imatipli birisi olarak Kur'an-ı Kerim'le bu namelerle ilk evde babamla tanıştık çocukken, çocukken de 10 yani yaşlarındayken tabi daha öncesinde de başladık fakat e, biraz daha gelişmiş olarak 10 e, yaşlarından sonra tanıştık imatibe başladığımız günden sonra da hocalarımızın da tavsiyeleriyle aracı olmalarıyla geliştirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle Kastamonu'da olan hocam, ona hala dua etmekteyim. Onun sayesinde bugün Is, buralardayız. İsmini söyleyelim. İsmi, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü, halen orada görev yapmakta. Mehmet Ali Kurt hocamız. Evet. Hocamız. Onda ders okuduk, emotive okurken. Ee, onun sayesinde de İstanbul'a geldik. Burada hafızlık eğitimini tamamladım. Nerede yaptınız hocam? Ee, İmumatif'ten sonra, liseden sonra e, Çağlayan'da, Çağlayan Kur'an kursunda hafızlık eğitimimi tamamladım. Hafızlık eğitiminden hemen sonra da görev almak nasip oldu. Rabbim onu bizlere Lütfet. nasip eyledi, evet. nutfetti. Hala o günden sonra işte Kur'an-ı Kerim'le iç içeyiz. Onu geliştirmek için çalışıyoruz, emek veriyoruz. Rabbim evet. inşallah bizleri utandırmaz. Amin inşallah hocam. Kur'an-ı Kerim'le tanıştığınız sürede o ilk zamanlarda ve sonrasında hafızlık yaparken yaşadığınız, unutamadığınız hatıralar muhakkak vardır hocam. Onlardan biraz bahseder misiniz? Hatırladıklarınızdan. Tabii ki İstanbul benim için önce bir macera. Ee, İmamette okurken e, ekranlarda okuyan hocalarımızı dinlerken hep İstanbul sevdi, sevgisi, sevdası vardı. Buraya gelmek, buralarda görev yapmak arzusu vardı. Demek ki içten istemişiz ki Mevla bize onu nasip eyledi. Yine böyle hocamıza derse giderken e, okul çıkışında, okul da bitti. Hocama dedim ki yani ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Orada biraz daha eğitim almak istiyorum ve hafızlık yapmak istiyorum. E, deyince hocam gidebilirsin de İstanbul'a gitmek o kadar kolay değil. Az beklemen gerekiyor. Öyle elini kolunu sallayarak İstanbul'a <gülüyor> gidilmiyor. Evet. Deyince tabii biraz da moralimiz bozuldu bu şekilde... Fakat ertesi gün e, derse tekrar gittiğimiz zaman hocamız İstanbul'dan bir hoca arkadaşını arayarak kendi bir öğrencisi olduğunu, onun hafızlık yapmak istediğini söyledi. İstanbul'a gidiyorsun. Önce önceki gün böyleydi. Ertesi gün de İstanbul'a gidiyoruz. Vaktik üzüldünüz. Üzüldük. Üzüldüğünüz. görünce da hemen, dayanamadı. Tabii ki. Ertesi gün de İstanbul'a gidiyoruz. Bu şekilde bir hatıramızla hocamızla evet. var. Sonra İstanbul sayfası tabii, açıldı. İstanbul sayfası açıldı. Çağlayan'da dediniz. Çağlayan'da hafızlığımızı yaptık. Ne kadar sürede yaptınız hocam? İki yıl gibi kaldım orada. İki yıl süre zarfında hafızlığımızı bitirdik. Elhamdülillah. 18 yaşında başladım hafızlığa, 20 yaşımızda hafızlığı bitirdik. Hafızlık yaparken de mutlaka yaşadığınız ki hafızları muhakkak e, anıları, hatıraları çoktur. Muhakkak sizin de vardır hocam. E, tabii ki. Şimdi hafızlık yaparken e, benim yaşım biraz daha e, büyük olduğu için... Kur'an kursundaki öğrenciler yaşları biraz küçük evet. bize göre. Biz imhotibi bitirmiş olarak biraz daha yetişkin olarak oraya geldik. Tabi İstanbul tek başımıza olduğumuz için İstanbul'da bunun bir zorluğu illaki Hakikası oluyor. Vardır, evet. e şimdi Kur'an kursu aşamasında biz uzaktan geldiğimiz için oranın öğrencileri hep çevre mahallelerden, çevre civarlardan. Hafta sonu cumartesi sabah derslerini verdikten sonra onlar hep evlerine gidiyorlardı. Biz ise tek başımıza Oralarda kalıyorduk. Yani 2-3 tane arkadaş bazen tek olduğumuzda e, oluyordu. Yani orası başlı başına bir hikaye. Evet. Hafta sonu orada tek kalmak bu bizim için zor A oluyordu. Ağladınız mı hiç hocam? Yani ağladığımız tabii ki oldu. ağlamadık diyemeyiz. Şimdi İndiraki. anne baba evinden ilk evet. çıkmışız. Evet, evet. Böyle bir yerde tek kalıyorsun İstanbul gibi bir ortamda. Evet. Hep de e, hani korkuyla geliyorsun ya İstanbul böyle bir yer kalabalık bir yer şöyle böyle. Evet. E, bunların tabii hepsinin etkisi oluyor. Benim hayatımda hafızlık aşamasında o hafta sonlarını orada tek başına geçirmek belli başına bir hikaye. Bir bayağı, zorluk. Bayağı bir zorluğu oldu diyorsunuz. Evet. Yalnız kaldığınız günlerde. Yalnız kaldığımız. Gidecek günlerde, yer evet. yok. Gidecek yer yok. Belki bir akrabamız yok. Cebinizde para bile yok belki, değil mi? Elhamdülillah, e, paramız oldu. İnsan. Fakat e, bazı şeyler parayla olmuyor. Değil mi? Evet. Paranın dolduramadığı ha. açlıkları var insan. yani değil değil istediğin mi? gibi yemeğini yiyebiliyorsun, bir şeyler alabiliyorsun, gezebiliyorsun ama bu gezme tek başına olduğu için para her şey tamamlamıyor doğru evet Erzurum'da bir hocamız demişti ki biz hiç kimseye gidip el açmadık hani kursumuza Caferiye Kur'an kursundaki görevli Mehmet Gürgür Hoca Efendi demişti yakın bir zamanda gitmiştik oraya hiç kimseye gidip hani yurdumuzun şu ihtiyacı var filan demedik ama Rabbim hep gönderdi hiç çocuklar aç kalmadı açıkta kalmadı dedi bu da herhalde Kur'an-ı Kerim'in kerameti olsa Tabii. gerek dedi Hakikaten hikayeler çok. Kur'an-ı Kerim'e hizmet edilirse Kur'an-ı Kerim nimetlerini en güzel bir şekilde size lütfediyor. Değil mi? Evet. Yüce Allah kendi kitabına hizmet edeni açıkta bırakmıyor, perişan da eylemiyor. Evet. Hafızlık hocanızla ilgili hocam. Unutamadığınız muhakkak bir an vardır yani. Şimdi Hafızlık hocamla biz aynı okul mezunuyuz. Liseden, imotip. İmotip'den evet. Kastamonu, Kastamonu mezunuyum. O evet. da Kastamonu mezunu. Tabi orada ilk tanıştık. Geldik ilk sabah, hani yoldan geldik gece. Yorulduk. İşte babamı gönderdi. Biz orada bir kucaklaştık, sarıldık. Babam gitti. Biz hocayla tek başımıza kaldık. Odasına çıktık. Ben hani o gün dinleneceğim. O düşünce var. Bir de cuma günüydü böyle. Hemen camide, bahçede. Ben dinlenme arzusuyla oradayım. Hocamız, hocam Allah razı olsun. Elimize Kur'an-ı Kerim tutuşturdu. Yarın sabaha dersi. Ezberleyeceğin yeri ben gösterdim. Sayfa zaten ben biraz başlamıştım. Evet. Yerim de belliydi zaten. Yarın sabaha ders. Boş durmak yok hiç yani. Hiç boş durmak yok. Yani yorgun musun veya yoruldun mu hiç bunu sormak yok. Böyle bir şeyimiz var ilk sabah. Evet. Hatıramız var. Ben dinlenmeyi düşünürken hocamız ertesi sabaha ders. Al bakayım kitabı geç yerine. Yapabildiniz mi peki o ilk gece? Dersim herhalde biraz hazırmış demek ki. He. Ertesi sabaha dersi yetiştirdim. Sıkıntı yaşamadınız yani. Yani. Yoksa yeni bir ders o yorgunlukla evet, e, bir günde olmaz, yapılamaz. Ama bir açıdan da güzel bir şey yapmış hoca. E, bu işin ne kadar ciddi olduğunu, Tabii. yani gevşemeye Tabii. zamanın olmadığını aslında bir manada göstermiş oluyor. Şimdi yaşımız da ileri olduğu için o da işin ciddiyetinde. Bizim evet. bu işi ciddi bir şekilde yapmaya kararlı olduğumuzu farkındaydı zaten. O konuda da Allah razı olsun kendisi bizlere çok yardımcı oldu. Evet. İşin bilincindeydik yani hafızlık nedir, hafızlık ne için yapılır, ne işe yarar. Bunun bilincindeydik. O da onu gördü. Ona göre bizlere Allah razı olsun yardımını esirgemedi, yardım etti. O bahsettiğiniz Kur'an kursunun ismi neydi hocam? Kur'an kursu, Çağlayan Kur'an Kursu. Çağlayan. Çağatay'a Kur bağlı. Kaç yıldan beri Kur'an hizmeti veren bir kurs? Ee, tarihi eski 80'li yıllardan beri eğitim Hı. veren bir kurs. 30-40 yıllık Tabii bir tarihi var. Şimdiye kadar mesela takriben kaç hafız yetişmiştir diyelim o kurstan? O kurstan tahminen, tahminen binleri bulmuş mudur yani? Geçmiştir. Geçmiştir. Geçmiştir. Kur'an'ı öğrenen desek belki on binleri geçecek. O daha fazladır ama ha, özellikle zaten hafızlık kursu. Evet. Orası. Binleri geçmiştir. Peki hocam siz hani imhotibi bitirdikten sonra, imhotip lisesini bitirdikten sonra hafızlık yaptınız. Evet. Hani şöyle bir algı var milletimizde. Yani çocukken yaptın yaptın, ilkokul okul beşi bitirdikten sonra yaptın, yaptın. Bir daha hafızlık yapmak imkansızdır diyenlere tavsiyeniz ne olur? Öyle diyenlere tavsiyem şudur ki yaşayıp görmek lazım. Şimdi tabi yanlış algılarımız e, var. Bu yanlış bir düşünce olduğunu evet. buradan bütün izleyicilerimize söyleyelim. Bunu yapmak isteyenlere, hafızlık yapmak isteyenlere söyleyelim. Bana da gelirken, İstanbul'a gelirken bu yaştan sonra hafızlık olmaz Yapamam. düşüncesiyle evet. negatif, bu, e, negatif, negatif düşüncelerini söyleyenler oldu. Evet. söyleyenler, oldu. söyleyenler olmuştu. Evet. Ama tabi e, bu azim meselesi, istek meselesi. Evet. İstedikten İst sonra olmayacak bir şey yok. Allah'ın izniyle. Yeter ki isteyin. Ama Allah rızası için ve bu iş ileride gerçekten hayırlı bir hizmette kullanmak niyetiyle yaparsanız mevla onu e, sizlere bahşediyor. Evet. Bu algı yanlış. Yani küçük yaşlarda hafızlık yaparsınız, yaptınız yaptınız. Bir daha olmaz. Bu algı yanlış. Yanlış. Kendim yanlış. 18 yaşımda hafızlığa başladım ve 20 yaşımda bitirdim. 20 yaşında insanlar askere gidiyorlar. Evet. Askere gidiyorlar. Askerlik yaşınızda bitirmiş Askerlik oldunuz. Askerlik yaşında ben hafızlığımı bitirdim. Yani bu algı yanlış. Evet. İstedikten sonra, yer ve mekanda uygun olduktan sonra hafızlık her yerde yapılabilir. Her evet. yaşta yapılabilir. Evet. Yeter ki istemek önemli. Evet. Bunun ortalama süresi tabii iki, yılda, e, iki yıl da Türkiye'de. Daha kısa zamanda da aslında yapılabilir. Kısa ya da indirgenebilir, uzun da sürebilir. Tabii Bu insanın yapısına göre e, ortalama, değişiyor. Bu ortalama. O zaman ortalaması iki yıl değil. Ama ortalaması e, iki yılda biter hafızlık. İki yılda zaten günlük bir sayfaya tekabül ediyor. Bir sayfayla ediyor. iki yılda biter. 65 700 Tabii. sayfa gibi filan oluyor. Evet. Hafızlık öyle bir şey ki ilk başladığınız zaman yarım sayfa yeri bir günde ezberleyemezsiniz. Ezberlemek çok zor olur. İlk başta değil mi? İlk başladığın zaman. Ama sonra. çekip ilk ezberlemeye başladığın zaman yarım sayfayı bir günde anca ezberlersiniz. Fakat hafızlık ilerledikten sonra, sayfalar çoğaldıktan sonra iki sayfayı, üç sayfayı, Bazen 4 sayfayı birkaç saatte. Sabah 8'de oturun 12'ye kadar yaparsınız. Hmm. Bu Lut. da Rabbimizin bir lütfu. Lütfu Kur'an-ı Kerim'in. Denebilir. Mucizevi evet. bir özelliği belki ve tekrarlar çok, benzerlik çok fazla evet. dediğiniz gibi. Müteşabihler çok. Ve Onlara rağmen evet. Evet, bu kadar kısa sürede hafızlık ilerledikçe, sayfalar çoğaldıkça zeka hafıza gelişiyor ve iş daha kolaylaşmış oluyor. Dünyada en çok okunan ve dünyada ezberlenen tek kitap Kur'an-ı evet. Kerim değil mi hocam? Evet. Baştan sona ezberlenen hiçbir kitap yok. Evet. Yani kolay değil çünkü. Tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen tarih boyunca 1400 küsur yıldan beri binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce, belki milyonlarca insan bu kitabı evet. ezberledi. Zaten korunma yollarından biri de evet. ezberlenerek korunması evet. diye öğrendik biz Tabii. de. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü bizlere gösteriyor. Evet. Bakıyoruz. Elimize aldığımız bir kitap, 2-3 sayfasını okuduktan sonra sıkılmaya başlıyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in aynı sayfasını isterseniz akşama kadar okuyun. Ne zaman okursanız okuyun insanda sıkılma hissi olmuyor. ayrı bir tat veriyor her defasında. Değil Özellikle mi? büyüklerimiz hani belli bilinen yerler vardır. Yasin'i vardır, e, Tevbe'si vardır. Onlar devamlı okurlar. Fakat baktığım o zaman hiç sıkılma olmaz. Değil Bu mi? da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi bir tarafını bizlere gösteriyor. Evet. Öbür kitapları okuduğun zaman yani 600 sayfalık bir kitabı okurken insan sıkılıyor. O bitmiyor. Hele bir ikinci defa okumak evet. iyice sıkıntı Ama Kur'an-ı Kerim'i diyoruz, tekrar başlıyoruz, tekrar başlıyoruz ama bunda bir sıkılma, üşenme kesinlikle olmuyor. Hocam, Nihatip'teki dersleri evet. bile hatırlayın. Hitabet dersi, tefsir, hadis dersi, evet. usul dersleri mesela evet. ilahiyatta gördüğümüz. Yani hakikaten onlar bile sıkıyor insanı bir noktadan sonra. Çünkü teorik bilgiler yani. Evet. Bana hayatta ne kadar lazım olacak ki bu bilgiler filan diyoruz. Ondan dolayı sıkıyor yani hakikaten. Dini bilgiler, İslami ilimler olmasına rağmen ama Kur'an dediğiniz gibi hiç de öyle değil. Evet. Okuduk çok yasınız geliyor, doymuyorsunuz, aç oluyorsunuz. Belirli bir yaştan sonra bu açlık, bu tadını keşfetme duygusu daha bir ayyuka çıkıyor sanki İsmail hocam. Bana yani öyle geliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e, açız Kur'an-ı Kerim'e gerçek manada ihtiyacımız olduğunu bizlere gösteriyor. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim yaşamaya gerçekten ihtiyacımız var ki Kur'an aslında kendisine çekiyor bizi. Evet. Yani beni okuyun, beni yaşayın, yaşayın der gibi kendisinden usandırmıyor, kendisinden uzaklaştırmıyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Bir de bazı insanların zannettiği gibi hani öğrenmek çok hani hafızlamak, hafızlık dedik. Hafızlıktan da önce öğrenmek çok zor gibi bir algı var. Bu da bir yanlış algı. Çünkü geçenlerde yine tanıştık hocamızla, Adem hocamızla yanlış hatırlamıyorsam. 5 saatte Kur'an-ı Kerim'i üretiyor sıfırdan duymuşsunuzdur belki 5 evet. saatte 7 ders yapıyor. Bir Kadir gecesinde teravih namazı sonrasında başlıyor. Sahura kadar innellezine keferu diyerek okuyarak gidiyor insanlar diyor. Ve bunlar hani dahi zekası falan olan insanlar değil diyor. vatandaş, sokaktaki herhangi bir vatandaşımız diyor. Dolayısıyla öğrenmek de hakikaten zor değil. Zor kafamızda olan bir ön yargı aslında. Zor değil. Mesela kafa da başlıyor yani. O ne eğer biz zor olarak Kafamızda o düşünceyi oluşturursak zaten zor. O kesinlikle bitmemesi mümkün değil. Aynen. Ama ben bunu yapacağım, ben bunu kesinlikle başarırım gibi bir düşünce. İnanırsak. Bir i̇nanırsak buna Rabbim olmayacak bir şey yok. Rabbim kolaylaştıracaktır. Evet efendim. Şimdi Kur'an-ı kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Ya Kur'an Vardisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Kur'an Vardisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Evet değerli dinleyiciler Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz İsmail Demirci hocamız. Hocam yine isterseniz bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım olur mu? Yunus suresi 104 ila 109. ayetleri evet. okuyorsunuz değil mi hocam? Evet. Buyurun hocam. billâhi <gülüyor> mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim r Qul ya ay nasu in kul. تم في شك من ديني فلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وَأَن أقم وجهك للدين حنيفا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْرِكِينَ لِنَنظَر اَن أَقِيمَ وَجْهَكَ لِتَنحِيفا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve la tedrümü ik e izam minaz zalimin wa iyemsellahu bi Hayr falırdı, fakat fakat onu yusuf مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم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 doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de o yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki, ben, işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim. Sana, Rabbinden ne vahyolunursa, ona tabi ol. Ve Allah hükmünü izhar edinceye kadar, sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı en güzel hüküm vereni ancak odur. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Yunus suresinin 104 ila 109. ayetleriydi. Evet İsmail hocam bir kez daha Allah razı olsun diyoruz. Yunus suresi 104 ila 109. Ayetleri okudunuz. Evet. Hangi makamda okuduk hocam bu okuduğumuz aşı şerifi? Uşşak makamı başladık. Yine uşşak makamı olarak bitirdik. Arada geçkiler oldu. Daha önce okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de nihabet ve sabah makamlarını geçtik. Evet. Bunu da bu şekilde uşak ve uşak olarak bitirdik. Bu manada eğitim aldınız mı hocam? Eğitim aldık alıyoruz. Ee, Mehmet Kemiksiz hocamızla beraber meşklerimiz var. Üsküdar'da tarihi bir mekanda ders yapıyoruz. Ee, pazar günleri bazen hafta içi perşembe sabahları oluyor. Pazar gün sabah saatlerinde Üsküdar Balaban Tekkesi orada dersler yapıyoruz. Ee, meşk yapıyoruz. Özellikle kendi besteleri ağırlıklı olarak eski üstadlar onların bestelemiş olduğu eserleri beraber orada meşk ediyoruz, geçiyoruz. Yaklaşık bir 35-40 tane arkadaşımız var. Birçoğu da İstanbul'un güzel Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okuyan hocaları, abilerimiz. Onlarla beraber orada ders yapıyoruz, meşk yapıyoruz. Her hafta mutat bir şekilde devam ediyor. Her hafta ediyor, tatil veya başka bir şey olmadığı sürece her hafta mutat bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Ne kaç saat sürüyor hocam? Ee, sabah e, dersin durumuna göre değişiyor. Sabah 9'da muhakkak başlıyoruz. 11.30, 12, bazen 12.30'a doğru aksayarak dersimizi bu şekilde yapıyoruz. Orada. Evet. İsteyen herkese açık olmuyor. Kursa mı değil? Mi? herkese açık olmuyor. Hocamız e, her dönemin başına bir sınav gibi yapıyor. Bir deneme yapıyor herkesin e, sesine, kabiliyetine bakarak. Müziğe de ayak vermek diye bir tabir vardır aslında. Evet okumaya başlarken e, denek yani bir ses verin. Kulama bir ses gelsin. Onunla beraber başlayayım. E, öyle bir şey vardır. E, o gibi işte hocamız e, gelen arkadaşlara böyle bir ses verip onların algılama ve başka türlü yeteneklerine bakarak orada seçimini yapıyor. Bu olur veya olmaz. Gelebilir, yapabilir, yapamaz gibi. O şekilde devam ediliyor. Kibarca olmayacak olanlara kibarca e, ayak zaten yol vermedi. E, sınav e, yapılıyor. başvuru evet. yapılıyor. Evet. E, kazanan arkadaşlara mesaj atılıyor. Kazanamayanlara da mesaj gitmediği için onlar o anlıyor yani kibar şekilde. Evet. O da güzel yani evet. aslında. Kazanamadınız demek de Tabii değil ki mi? Yani siz bu işi yapamazsınız demek doğru olmayacağı evet. için. Çünkü insanların kabiliyetleri farklı farklıdır. Herkes e, müzik kabiliyetli olacak değil. Yani. Herkesin değişik bir yönü vardır. Onun için insanları kırmak bu konuda doğru olmuyor. Onlar da başka bir tarafa yönelir. Evet. Evet o da güzel bir hizmet. <gülüyor> Mehmet Kemiksiz evet. dostumuza da Allah razı olsun diyoruz. Tanıyorum kendisini. O da evet. programımızı şereflendirmişti yıllar önce. Güzel bir hizmet. Hakikaten ter teravihlerde Enderun teravihe hizmeti yapıyorlar. Kaybolmuş bir olsunlar. kültür aslında. Cami musikiyesi dediğimiz zaman. Ee, bizlerin camilerde dışa açılan tek penceremiz ezan. Değil mi? Evet. Tek penceremiz ezan. ...diğer yaptığımız işler cami içerisinde... ...vaaz olsun, başka şeyler olsun... ...Kur'an-ı Kerim tilavetleri olsun, sohbetleri olsun... İçedin. ...bunlar cami içerisinde... Hı. Hı. ...dışarıdaki insan duyabileceği bir şey değil... Evet. ...ama... ...ezanımızı güzelleştirirsek... ...insanların o yöne... ...bakış açılarını değiştirmiş oluruz... Hı. Bununla ilgili bir e, anımız var... ...anım var hocalarımızla... ...bu az önce de siz söylediniz... ...enderun evet. teravihi... ...bu yıl teşvikye Camii'nde... ...enderun teravihi yapıyoruz... Teravih daha öncesinde salalarlarla beraber başlıyor, ezan çift ezan olarak okunuyor. Ezanı bir hocamızla okuyoruz, bir müzisyen orada e, caddede yürürken ezan duyuyor. Namazdan sonra bizim yanımıza geldi, işte ezanı kim okudu diye sordu, işte şu arkadaşlar okudu deyince Ben başka bir yere gidiyordum, ama ezan gerçekten güzel okunuyor ve rast makamında okunuyor. Tam rast. Acaba bu nedir? Merak ettim bir de çift okunuyor iki kişi okuyor bunu merak ettim acaba burada ne yapılıyor ne var diyerek ezan da güzel bir şekilde duyduğum için döndüm teravih namazına kaldım ve arkadaşlara tanışmak istedim hmm. bu sene şu an bu sene son ramazan son evet. evet ramazanda yani hmm. dışa açılan bir penceremiz var onu eğer güzel icra edersek kendimizi daha iyi göstermiş oluruz cami ne olduğunu cami içerisinde ne yapıldığını insanlara daha iyi aktarmış olacağımızı düşünüyorum yani ezan çünkü ...şiarımız, İslam'ın evet. şiarı... ...hakikaten güzel okunduğunda... ...gönüllerde nasıl makes bulduğunu... ...hiç kimse hesap edemez yani... ...çok bununla ilgili de hakikaten... ...çok anlattığınız gibi benzer hikayeler... ...çok fazla var... ...mesela bir Kadıköy'de yaşanmış bir olay vardı... ...orada görevli bir arkadaşımız... abimiz anlatmıştı... ...bir hanımefendi geldi diyor müftülüğe... ...Allah şimdi yine bir hocamızı... ...şikayet edecek diye düşünmeye başladık biz diyor... ...genelde ezan şikayet edilir... <gülüyor> ...evet ya yani namazda pek alakası yok. Görünen o ki diyor filan. Hani kesin bir şikayet var dedik diyor. Hazırlık yapıyoruz müftü bey falan beraber diyor. Fakat diyor kadın da başladı. Ben müftü efendi dün icra edilen ezan için teşekkür etmeye geldim deyince diyor. Oh be diyor derin bir nefes aldık rahatladık diyor. Yani hiç ummadığımız insanlar bile hani özellikle söylemeye geliyorlar. Ne kadar güzel ezan icra edildi burada diye bunu bize bizzat ifade ediyorlar duygularını bu da hakikaten önemli yani aman kötü okumasın ki son yıllarda diyanet işleri bu noktada hakikaten evet. iyi çalışıyor özellikle büyük şehirlerde sesi güzel olanlara okutuluyor özellikle merkezi ezanlar evet. değil mi hocam? Şimdi e, biz derslerimizi nota üzerinden eserleri okuyoruz şimdi elimizde gören bazen cemaatlerimiz bunu görüyor ya hocanın uğraştığı şeye bak dersine böyle bir tavır yani hoca e, bir imam musikiyle ne uğraşmaz diyor. ne alakası var? Evet. Bir onun içeriğini bilmiyor. Bilmiyor ki saadetin ezandan da musikiye çıktığını bilmiyor. Saadetin kaynak tabi imamdı değil mi? Evet sultanahmet'te din görevlisiydi. E, din görevlisiydi. Evet o da besteler var şarkıları var. Evet şarkı bestelemiş. Yani o da musikiyle uğraşmış. Evet. ki ezanın kuranın musikiyle okunacağını e, sesi güzel olmayanların bunu güzel bir şekilde icra edemeyeceğini e, ...bilmiyorlar ve onu da elinizde gördüğü zaman... ...şu yaptığı işe bak... ...dercesine böyle bir tenkit edici... ...şekilde sizlere bakıyorlar... Evet. ...ama Kur'an-ı Kerim ve ezan... ...dediğimiz zaman bunlar da musikil okunur, bunların da... ...makamları vardır, e beş vakit... ...ezan diyoruz, niye sabah... ...ezanını sabah makamında... ...okuyoruz da diğerlerini başka... ...makamda okuyoruz... İnsanın... ...sabah ezan dediğin zaman farklı bir... ...ses çıkıyor, evet. bunu herkes biliyor... ...farklı bir sesten okunacağını... Evet. Niye Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Bilal-i ezan okuturdu? Orada Se okuyacak kimse yok muydu başka? Değil mi? Değil mi? Özellikle ondan dinlemek Özellikle istedi. Özellikle ondan söylemesi. dinlemek istedi. Demek ki Sesli bu geçen. iş e, ses olacak bir şey. Musiki'si de olan bir şey demek ki bu. Evet. Peygamber Efendimiz tabii bu bir rivayet doğruluğu araştırmalı. Çargah makamında Kur'an-ı Kerim okuduğu Efendim, söylenir. Efendim, Efendimiz. Evet. Örnek verelim hocam. Bir ayet. Ya sabah makamına yakın bir evet. e, makam, Çargah makamı. Hüzün biraz değil Hüzünlü mi? biraz daha. Evet. O şekilde Kur'an-ı Kerim okuduğu rivayet, e, rivayet evet. olunur. Ya zaten hüzünle e, evet. inen bir Kur'an, hüzünle okunması gereken. Evet. Ağlayamıyorsanız bile ağlamaya çalışarak okuyun tavsiyesinde bulunuyor efendimiz. değil mi hocam? Az önce okuduğum e, ayet-i kerimelerin bir tanesinde Evzid aleyhi berekatül Kur'an'ı tertil ile. Kur'an-ı Kerim tertil üzere ağır ağır, anlaya anlaya asıl manası sizler de biliyorsunuz anlaya anlaya okumaktır. Evet, Fakat doğru. buranın içerisinde bir de süsleyerek Hı -hı. okumak da vardır. Bir saygının ifadesi evet. değil mi? Kur'an'a karşı. Ki. Öyle düz rastgele evet. değil de. Yani onu hem anlayarak hem de güzel bir şekilde seslerinizle süsleyerek manaya mutabık, manaya değil mutabık değil bir şekilde okunması gerekiyor. İcab ediyor. Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Evet İsmail Hocam sizden bir Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetini dinleyelim inşallah buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا I'm a Zine yu'minuna bima unzila ilayka wa ma أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Evet İsmail Demirci hocamız Fatiha suresini ve hemen akabinde Bakara suresinin ilk beş ayetini okudular. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Evet İsmail hocam e, siz Hamidiye Etfal Camii'nde, Şişli Hamidiye Etfal Camii'nde görev yapıyorsunuz. Rabbim e, muvaffak eylesin. Amin. E, yar ve yardımcımız olsun diyelim. Amin. Programımızı ...teşrif ettiğiniz için... ...ayrıca teşekkür ediyorum hocam... ...Allah razı olsun... ...ben teşekkür ediyorum... ...bizleri programınıza kabul ettiğiniz için... ...estağfurullah... ...ben hocam. teşekkür ediyorum Estağfurullah size... ...estağfurullah hocam... ...çok sağ olun... ...evet değerli Burçefem dinleyicileri... ...bir Kur'an Vadisi'nin daha sonuna geldik... ...bir sonraki Kur'an Vadisi'nde... ...buluşuncaya dek... ...Allah'a ısmarladık... ...hoşça kalın efendim... ...her hafta farklı karilerden... ...enfes bir Kur'an ziyafeti... ...Metin Çakır'ın editörlüğünde... ...Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler.